Salatu vesselamu ala resulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma vahti. Evet. Mekruh babina geldik. Ee, bugün işleyeceğimiz konu teklifi, ahkamın kısımlarından mekruh bölümü. Niye biz burada mekruhu e, zikredeceğiz? Çünkü, daha önce de söylemiştim, demiştik, normalde usulcülerin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 Vaciplerden ise ağır olan yönler nedir? Maslahatlardır. Biz ne demiştik? Derul mefasidi evla min celb menafi' Yani masefseletleri def etmek maslahatları celp etmekten İslam'da daha evladır. Tamam? Burada şimdi mekruha gelmiş. Demiş ki ve dabitul mekruhi aksu ma nudib. Kezalik el haram aksu ma yecib. Ve mekruhi, mekruhun dabtı yani mekruhun kuralı kaidesi aksu nudib. مَنْدُوب olanın tam aksidir. اَكْسُ مَنُودِب Mendûb olanın tam aksidir. كَذَارِكَ الْحَرَامُ Aynı şekilde haramın da zabıtı, kuralı, kaidesi. اَكْسُ مَا Vacip olanın tam aksidir. Tamam. E, mekruh nedir? Arap lugatında mekruh. دُدُّ الْمَحْبُوب'dur. Tamam, sevilmeyen her şeydir. Yani eğer bir şeyi seviyorsa Araplar buna hangi kelimeyi atlak ederler? مَحْبُوب yani sevilen.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 Nesir olan nedir? Yani düz yazıyla imam Cevel'inin söylemiş olduğu, "Ma yusabu ala fi'lihi ve yu'aqabu" "Ma yusabu ala terkih ve yu'aqabu ala fi'lihi." Ma o şeydir ki yusahu sevaplandırılır. Yani insan sevap alır. Ala <gülüyor> terkii. Onu terk ettiğin zaman sevap alırsın. Mekruh öyle bir şeydir ki, mekruh terk ettiğin zaman sevap alırsın. Tamam mı? Ve la yu'aqabu Lakin sen mekruhu yaptığın zaman mekruhtan ne almasın ceza almaz. Tamam Bunun tam tersini düşünün. Hani demiştik bazıları sevap ve ikap bize kapalıdır. Sevap da ikap da Allahu katında olan şeylerdir. Ondan dolayı tanımda bize kapalı olan bir şeyi zikretmeniz de ayıptır demişlerdi değil mi? Onlar her zaman tanımlarında neyi zikretmişlerdi? Medh ve Zem. Değil mi? Öyle çevirelim o zaman tanımımızı. Ma yumdahu ala terkihi ve la yezmu ala Yani öyle bir şeydir ki mekruh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 Ma طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْكَهُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمِن Ma مَا طَلَبَ الشَّارِعُ Hakikatini tarif etmeye çalışmışlar. مَا طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْكَهُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمِن tamam? ما, طلب ما, طلب جازم. مَا o şeydir ki طَلَبَ talep etmiştir. الشَّارِعُ شَارِع Yani kanun koyan Allah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 Ma talab-ı şar'ı terk ededimiz de. Teklifi ahkamın hangi kısmı çıktı? Vacip çıktı. Vacip çıktı ha. Vacip çıktı. Başka? Mendub çıktı. Bu ıkça çıktı. Başka? Mübah. Çünkü şare ne mübahı emretmiştir ne de terk etmesini ne terk edim ne de yapın demiştir mübah. Niye? Çünkü şare vacibi yapın demiştir.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 Demiš her, egel keriha ve kerihenin türevleri gelirse o zaman ne olur? E, bu, mekruhluhu ifade eder. Yani, yapmasan, terk etsen iyidir ama terk etmesen de sana bir haram yoktur demiş her. Örnek olarak neyi vermiş her? Örnek olarak demiş her, Peygamber a.s.v. diyor ki وَكَرِهَ لَكُمْ Yani Allah Azze ve Celle قِيلَ وَقَالَ قِيلَ وَقَالَ وَكَسْرَتَ السُوَالِ وَكَسْرَتَ السُوَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ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 Bu hadisin en başında, tamam? Inna Allahe harrame lakum, diyor Peygamber Uquqal validati, vemen'an, vahati, vva'dal wa benati. Kerihal lakum qile ve qal, vkesvetel sual, veda'atel mar. Tamam, bak ne oldu? Hadisin başına ki Allah size 3 şeyi haram kılmıştır, saydı, öyle mi? Anne babaya kötü olmayacaksın, alıp vermede dikkatli olacaksın, çocukları diri diri gömmeyeceksin. Sonra dedi ki sizin için,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 Sonra tartıda ölçülü, ölçüsüz ölçülü davranmayı nehyediyor. Sonra zanna tabi olmayı nehyediyor. En sonunda diyor ki وَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوحًا وَكُلُّ ذَلِكَ Bu sayılanların hepsi yani Allah'a ibadet etmek veya Allah'a şirk koşma meselesi anne babaya kötü davranma, israf, işte hırsızlık, şey katil, zina, zanna tabi olma, ölçüsüz davranma وَكُلُّ ذَلِكَ Bunların hepsi كَانَ سَيِّئُهُ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 Ama onu yapan adama sukut ediyor, örneğin. Veya peygamber bir şey şeyi nehyediyor ama ona bir ikap şey yapmıyor. Bir ikap yok ortada, onu yapana bir ceza yok. Biz anlarız ki buradaki nehi nedir? İrşad nehidir. Yani mekruhluğa derlat eden yapmasanız iyidir, yaparsanız günah yoktur anlamındaki nehidir. Tamam mı? Sarf edilmiş nehidir. Mesela ne gibi? Allah ayet-i kerimeye ne diyor? يَا وَالَّذِينَ آمَنْ لَا تَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوقُمْ وَاِنْ تَسْأَل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 Ümmatiye diyor ki nuhiina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam aleyna. Biz cenazelere tabi olmaktan nehyedildik? Wa lam yu'zam aleyna. Lakin bizim üzerimize azimli davranılmadı. Yani kesin bir şekilde cenazeye tabi olmayacaksınız. Cenazenin peşinden gitmeyeceksiniz diye kadınları nehyetmemiş olduğu peygamber. Ha bak nuhiina diyor nehyedildik. Öyle mi? Akabine ne diyor? Wa lam yu'zam aleyna. Lakin bize bu şey yapılmadı.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 Öyle mi? Allahu Teala ne diyor? "Vela taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun li taftaru ala Allahi alkazib." Siz öyle dilinizin her vasfettiğine bu halaldır bu haramdır deyip de Allahu Teala iftira etmeyin. Bu bir, iki bir de umumî bir delil var. Değil mi? Allahu Teala Allah'a bilmeden söz söylemenin haram olduğunu haram kılmış. "Kul innema harrama Rabbi alfawahşame zâhara minha ve mâ batın." diye başlayan ayette ve Allah üzerine bilmeden söz söylemenizi de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 Muteakhirin kavilleri ile kavillerini birbirinden ayrišljati. Muteakhirin mekruh diyorsa kasıtları bellidir. Yani terk-i evla olan, yapılmasında ise günah olmayandır. Ama Mutekaddimin ulema mekruh diyorsa ona bakmak lazım. Haramı mı kastediyor? ediyor? Yoksa bizim mekruh demiş olduğumuzu mu kastediyor. Tamam. Hatta bunu fıkhı dersinde hangi konuda anlatmıştuk? namaz mekruhlarının girişinde. Değil mi? Namaz-i mekruhlarının girişinde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 Lam yakun min amri an-nasi. İnsanların emrinden değildi, insanların işinden değildi. Alışkanlıklarından, adetlerinden değildi. Ve la manmada min salafina. Ne de bizden önce geçen selefimizin adetinden değildi. Ve la adraktu ahadan ictidi bihi. Ne de benim kendisine yetişip kendisine uyduğum, kendisine iktida ettiğim insanların şeyinden değildi, adetinden değildi. Yekulu fi şeyin bi şiddeder haza halalun ve haza haramun. Halal ve haram dedikleri vakı olmamıştır. Tamam mı? Bu helaldir, bu da haramdır demezlerdi. Ve ma kanu yecterun ala zalika. Bunun üzerine cüretli değillerdi. Yani hani bu helaldir, bu haramdır diye böyle cüretli davranmazlardı. Ve inne ma kanu ancak derlerdi nekrahu keda, Biz bunu kerih görüyoruz. Tamam mı? Bak haram olanlara biz bunu kerih görüyoruz diyorlardı. Wa nara hadha hasanan halal onlara biz bunu güzel görüyoruz derlerdi. Fa yam baghi hadha bunu yapmak gereklidir. Wa la nara biz bunun yapılmasını hoş görmeyiz. Wa ra wa rawa anhu Atik ibn Yaqub wa zade. Atik ibn Yaqub da aynı İbn Vehb rivayetini İmam Malik'ten yapmış ve şu ziyade ile beraber yapmış. Wa la yaquluna halalun wa la haram nah halal der ne haramdır demezler. اما سمعت قول الله تعالى Sen Allah'ın sözünü duymadın mı? قل ارأيتم ما أنزل الله لكم min رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله ازن لكم ام على الله تفترون Yani Allah size izin mi verdi böyle Allah'ın indirdiği her rızqa helaldir, haramdır diyorsun yoksa Allah'ye iftira mi ediyorsunuz diye. Tamam. Bak bu söz önemli. Niye önemli? İmam Malik. Hem kendi dönemini anlatıyor. Hem kendi dönemindeki imamların adetini söylüyor hem de ve memme da diyor. Bizim selefimizden geçmiş olanlar. Tamam? insanların adeti değildi ki helal haram demezlerdi, farklı lafızlar kullanırlardı. Bunlardan biri de nedir? Nekrahu keza. İşte İbn Kayyim bu rivayetin üzerine şunu eklemiş ki özele günümüz muasır fıkıh açısından gerçekten de önemli. Demiş: "Vakad galata katirun min al-mutaahhirin min zalike." Bu sebepten dolayı Sonradan gelen imamların tabilerinin birçoğu kendi imamlarına yanlış davrandılar. Yani kendi imamlarına karşı galat yaptılar, yanlış davrandılar. حيث تفرع على ايمته İmamlar تفرع etti yani sakındı, çekindi. عن اطلاق لفظ التحرم Tahrim lafzını, haram lafzını itlaq etmekten çekindiler. واطلاقوا لفظا الكراهة Kerahat lafzını itlaq ettiler. Hani haram demeyin diye ayet olunca, onlar da bundan sakınmışlar, böyle demişler. Esno diyor fenafe müteahhirun tahrimi amma atlaq alayhi amma atlaq alayhi al-a'imatu Sonradan gelen müteahhirler de diyor, e, imamların kerahat lafzını itlaq ettiklerinin haram olmayacağını savunurlar. Haramlığı ondan nefyettiler. Bak işte benim imamım kelittir diyor. Sonra devam ediyor, örnekler veriyor. Yani imamların nelere mekruh dediğine örnekler veriyor. Mesela diyor ki, İmam Ahmed dedi ki, Hirakin'in ondan rivayetinde ve yukruhu وي, وي, Altın kapta ve gümüş kapta abdest alınmasını mekruh gördü İmam Ahmet. Oysa bu haramdır. Çünkü hem nehi var hem de nehin üzerine ne var. İqat e, var. Öyle değil mi? Ellezî ye'kul ve yeşrabu fî eniyeti zahabi ve'l-fiddati innemâ yujarjaru fî batnihi cehennem. Yani ondan yine için kendi karnında cehennem ateşini kargara yapar. Öyle mi? Bu kesin bir vaidedir bunun üzerine. Mesela diyor daha kötü ilginç bir tane söyleyeyim. İmam Ahmed demiş ki: "Lâ yuğîbünî" اَكْلُ مَا ذُو بِحَدِي الزُّهْرَةِ وَلَا الْكَوَاكِبِ وَلَا الْكَنِسَةِ yıldızlara, Zuhra yıldızına kesilen hayvanların etinden yemek benim hoşuma gitmiyor. La yujibu ni bak haramdir demiyor ha. E, puta kesilen, kiliseye kesilen, yıldıza kesilenin haram olduğunda ve bunu şirk olduğunda şüphe var mı? Yok ama İmam Ahmed ne diyor? Ve la yu'cinu diyor. Ve kull e, ve mazbaha li zuhrati ve kull şeyin zubihali gayrilillah. Ve Allah adının dışında kesilen her şey, Allah dışında kesilen her şey bana hoşnut değil e, diyor. Akabine ne diyor? Kal Allahu azze ve celle harrimat aleykum el meyte tu dam ve lahmul khinzir ve ma li gayrilillah bi. Tamam harrimat kelimesi orada da e, geçiyor. Fe teemmel keyfe qala düşün. Nasıl İmam Ahmed dedi? La yu'cinu.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 Mesela Hanefi mezebinden vermiş demiş ki Waqat nas Muhammed ibn al-Hasan ve İmam Ebu Hanife'nin talebesi "أن كل مكروه فهو her mekruh o haramdır demiş. "إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام" إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرامi. Yani Muhammed ibn Hassan, demiş ki her mekruh haramdır, lakin kat'i delil olmayınca Onun yani nehi kat'i delil varit olmamışsa ona mekruh kelimesini izafe etmiş. Ee, ve buna örnekler vermiş. Demiş mesela i̇mam Bu Yusuf demiş ki, eee yukrahu'n-nevmu ala furushil hariri ve't-tawsudi Yani şeylerden ipek yatakların üzerinde yatmak ve o ipek yastıkları kendine yastık yapmak, tevessüd etmek veya onlara yaslanmak mekruhtur demiş. Ve muradu huma Lakin kasdları nedir bundan? Kasdları haramdır. Mesela demiş ve qala Abu Hanife ve sahibahu, Abu Hanife ve sahibahu. dan kasd kim? İmam Muhammed ve Abu Yusuf, değil Yukrahu en yelbasa ez-zukuru min as-sibyani ez-zahaba ve'l-harire. yukrahu en yulbasa ez-zukuru min as-sibyani ez-zahaba vel Yani çocuklara ipek ve e, ipek elbise giydirmek ve altın e, takmak mekruhtur demişler. Wa Hal al ashabu annahu haram. Yani Hanefi mezhebin ashabı açık bir şekilde bunu haram olduğunu söylemişlerdir. Wa qalu inna tahrimen lima thabata fi haqqi dhukuri wa tahrimu al Lupsi yuhrimu al-ilbasa. Yani hani erkekler hakkında bu haram kılınmış ya ipek veya altın. Bir şey sana haramsa onu başkasına giydirme o alsam bunuki kendi çocuğuna o haram olanı giydirme. Bu da o haramlığı gerektir demiş. Kel hamri lemma haruma şurbuha haruma suqyuha ve yu taharuma suqyuha. Bu ne gibidir demişler? İçki gibidir. Ne zaman içkinin içilmesi haram oldu, onu başkasına doldurup içirmek de beraberinde haram oldu demişler. Mesela Hazret-i İmam Malik kim demiş? Waqat qala Malikun fi katirin min birçok cevaplarında ekrahu ve hu haram. O haramdır. Femenha anna Malika nassa ala karahati al Imam Malik satranç oynamanın mekruh olduğuna nas kılmış. Mekruhdur demiş. Ekrahu demiş. Nas kılmış. Wa hadha inda akseri ashabihi ala tahrimi. Çoğu ashabının yanında ise satranç oynamak nedir? Haramdır. İmam Malik niye kerih demiş burada? Sebep sonrakilerden gelen alimler kast ettiği haramdır. Çünkü İmam Malik'in ıstılahında İmam Malik'in ıstılahında nedir? Mekruh, harama atlak edilir. Sadece haram lafzını söylemekten sakınmıştır, teverruh etmiştir. Tamam Evet. Sonra burada o vermiş olduğum şeydeki ayet-i kelimeyi örnek vermiş. Ee, İsra suresindeki e, وَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا Buna örnek vermiş. Evet. hakeza İmam Şafi'den de aynı şekilde birkaç tane örnek vermiş. Ondan sonra konuyu kapatmış. Ha. O zaman biz ne diyeceğiz? Biz diyeceğiz ki özellikle talebeler için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 anlaşıldı normal e, kesin olmayan nehi ile diyorlar o da nedir o da mekruhtur diyorlar onun için biz hatırlıyorsanız demiştik hanefiler teklifi ahkamı 7 kısma ayırmışlar cumhurdan farklı olarak iki tane fazlaları var neydi çünkü onlar vaciple farza ayırıp 6. bir kısım çıkarmış oldular değil mi mekruhu da iki kısma ayırıp ve haramı iki kısma ayırıp ikisini de söyleyebiliriz 7. bir kısım çıkarmış oldular tamam onun için hanefilerin yanında mekruh nedir mekruh iki kısımdır